Soyutlama ve Einfuhlung William Böhringer Başlık Soyutlama Aradığı güzelliği hayatı redden inorganik şeylerde, soyut kanunlarda ve zorunluluklarda bulur. 1. Tabiattan uzaklaşım doğrultusunda soyut üslup 2. Tasvirin donmuş kristal geometrik dünya ile birleştirmesi 3. Dış dünya olaylarının karmaşık bağlamı ve değişik görünüşü karşısında bir huzursuzluk duyarlar ve bunun sonucu olarak büyük bir huzur ihtiyacı onların ruhunu kaplar. Sanatta aradıkları mutluluk imkanı, dış dünyanın nesnelerine kendini vermek, onlar aracıyla kendinden haz duymak değildir. Tersine her bir nesneyi, keyfiliğinden ve görünüşteki tesadüfiliğinden kurtarma, onu soyut biçimlere yaklaştırarak ölümsüz kılma ve böylece, Görünüşler dünyasında sığınılacak bir huzur noktası bulmaktır. Başlık Ein Yani özdeşleyim. Bir şeyi içinden kavrama, onu içinden duyma. Estetik yaşantının şartı olarak tatmini organik olanın güzelliğinde elde ediyor. 1. Tabiata yaklaşım doğrultusunda Naturalizm Yani organik canlının gerçekliğine yaklaşmak ama bir tabii objeyi Varlığı içindeki canlılığına sadık kalarak tasvir etmek için değil, canlı sanısını vermek istemek için de değil, tersine organik canlılık gerçekliğine dayanan biçim güzelliği için gerekli duygu uyandığı ve mutlak sanat isteminin hakim olduğu bu duyguya bir tatmin sağlama isteği için. Böylece organik canlının mutluluğuna çabalanır. Hayat gerçekliğinin mutluluğuna değil. 2. Yüzey içinde kapalı, maddi bireyliğin mümkün olduğu kadar tutarlı taklidi. 3. Estetik haz, bir duyulur objede kendi kendimizden duyduğumuz hazdır. Estetik olarak haz duymak demek, benim dışımda bulunan duyulur bir objede kendimden haz duymam, kendimi onda yaşamam demektir. Objede duyduğum şey, genel olarak söylenirse hayattır.